Ve Bülent Usta Alo Tamam peki evet e, merhaba. E, i̇lk defa olarak e, telefonla bir program yapacağımız için bazı e, ufak tefek aksaklıklar olabilir. Şimdiden e, özür diliyoruz e, bunun adına. E, 94.9'da e, Açık radyo, Radyo'dasınız. E, normal Sanırları programını bugün e, ben e, yalnız sunuyorum. E, şimdiye kadar devamlı birlikte sunduğumuz Gülent Usta. Ee, şehir dışında ve katılabilecek durumda değil. Ee, herhangi bir konukta şey yapamadım. Son zamanda ayarlayamadım ve böylece ilk defa olarak e, programı yalnız sunuyorum ama şu bugünlerin konseptine çok uygun bir e, şey oldu. Ev, evde herkesten e, uzakta e, ve tek başıma program sunuyorum. Bu da galiba şu anda herkesin yaşadığı e, sıkıntının problemin, kaygının e, somutlaşmış hali olarak e, karşınızda olmama neden oluyor. Şimdi e, tek başıma e, bu tabii ki bir korona virüsüyle ilgili e, korona salgını ile ilgili böyle bir şey varken konuşabileceğimiz başka da bir şey e, kalmıyor gibi e, neredeyse. Ama ben Koronavirüsünden virüsünden daha ziyade koronavirüsü virüsü nedeniyle yaşanan kaygıdan e, konuşmak istiyorum e, sizlerle koronanın bizde biz, biz insanlarda e, neler yaptığını neler yapabileceğini insanlara neler hissettirebileceğini e, konuşmak istiyorum. Tabii ki bunu bir e, terapist olduğum için psikiyatrist olduğum için e, bu e, minvalde konuşmak istiyorum. Yani ya konuşmam e, kesinlikle şey üzerinden olmayacak e, sosyolojik ya da siyasi tahminler üzerinden olmayacak ama şu sorulara yanıt verebilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum neden daha çok korkuyoruz e, bugüne kadar birçok salgın oldu ama bu salgında sanki e, daha fazla daha büyük bir korku yaşıyoruz e, çünkü bugüne kadar e, dünya üzerinde milyonlarca insanın ölmesine sebep olan e, çeşitli salgınlar oldu bunların başında veba var daha sonra İbirinci Dünya Savaşı'ndan sonra İspanyol kribi var. Orada yüz milyonlarca insan öldü. Ee, yine e, 2002'de, 2009'da, 2012'de salgınlar oldu. Ee, bunlardan neden bu kadar çok etkilenmedik? Bu koronavirüs salgınından etkilendiğimiz kadar. Bu önemli bir soru. Ee, yani diğer salgınlardan... Birçok insandan daha az bunu bir övünç kaynağı olarak değil. Yalnızca bir durum tespiti olarak söylüyorum tabii ki. Benim seanslarım yüz yüze yapılan seanslar. Yani biz terapi yapıyoruz ve bu terapiler bir seans odasında karşılıklı oturarak yapılan seanslar. ve Ben bugüne kadar hayatım boyunca hiç online Seanslar yapmadım yani işte Skype üzerinden ya da FaceTime üzerinden e, e, seanslar yapmadım ve hayatımda ilk defa olarak e, bu e, koronavirüs salgını sırasında evinden çıkmak istemeyen insanlarla ama psikoterapisinin devam etmesi gereken insanlarla e, bunu deneyimlemek e, gibi bir şeyim oldu. Bu aslında e, şunu da gösterdi bana e, eğer e, birinci seansınız değilse. Ee, daha önceden bir danışıklınız varsa, e, danışanlarımızda, hastalarımızda, hastalarımızda e, bu e, seanslar bu şekilde de e, yürüyebiliyor. E, i̇nsanlarla e, o daha önceden var olan insanlı bir iletişim, ilişki kurulmuşsa e, şey üzerinden de. E, internet üzerinden yaptığımız bağlantılarla da bu insan ilişkisini sürdürebiliyoruz. Yani e, buradan e, nereye gelebiliriz? E, çocuklarımızın e, internet üzerinden birbirleriyle çok fazla bağlantı içinde olduklarını ve aslında yüz yüze e, bir ilişki kurmadıklarını ve gerçek bir ilişki kurmadıklarını çok fazla iddia ediyoruz. Anne babalar belli bir yaşın üstünde olan insanlar özellikle. Ee, bunun aslında pek de öyle olmadığını e, en azından e, bu e, sırada görebilmiş e, olduk. E, i̇nsanlar birbirleriyle e, telefonlarla, e, FaceTime'la, Skype ile de çok e, derin ve anlamlı ilişkiler e, kurabilirler. Belki de çocuklarımızın e, ilişki kurma tarzlarını ee, biraz daha anlayışla yaklaşmamızı sağlayacaktır bu şey. Şimdi ben e, dersimi çalıştım derken şöyle bir şeyden de bahsediyorum dersimi çalıştı. çalışmaktan. Gerçekten koronavirüs nedir? Ne oldu? E, nasıl ortaya çıktı ve neden e, Avrupa'da Avrupa'ya bu kadar yayıldı? Avrupa'ya yayıldıktan sonra olan biten, Çin'in ne yapabildiği, İtalyan'ın neyi yapamadığı, Almanya'da bu kadar çok vaka olmasına rağmen neden bu kadar çok az ölümün olduğu, Türkiye'deki sayının azlığı Türkiye gibi ülkelerde bunlar aslında önemli şeyler. Ve tabii biz o kadar çok komplatıyoruz, kurmaya alışık insanlarız ki konuşuyoruz. Bu, bu söylediklerim e, Benim şimdi dile getireceklerim Oldukça naif karşılanabilir Çünkü komple teorileri her zaman biraz daha e, Çekicidir Ve onların peşine takılıp gitmek e, Çok daha e, Zevkli olur e, Bundan dolayı e, Ben önce aslında e, Kısaca e, Şu bilgileri vermek istiyorum e, Şimdi e, o kadar çok fazla e, kirliliği var ki ne olup ne bittiğini çok da fazla şey yapmıyoruz. Anlayamıyoruz. Yalnızca şu anda sanki her an bir insanla karşılaştığımızda ya da işte bir markete gittiğimizde bir insanla tokalaştığımızda 10 gün için önümüzdeki 10 gün içinde korona belirtileri göstereceğiz ve ölüp gideceğiz ya da çok ağır bir hastalık geçirecekmişiz endişesini yaşar bir haldeyiz ve distopik senaryolar kuruluyor mesela bir danışanım şöyle bir şey söyledi sokaklar bomboştu ve birkaç kişi gördüm yalnızca ellerinde migos ya da işte alışveriş torbaları alışveriş torbalarıyla insanlar şey yapıyordu koşturarak evlerine gitmeye çalışıyorlardı. Şimdi çok büyük ihtimalle gözündeki Hollywood filmi felaket sahneleri yani işte bir süre sonra süpermarketlerin kapılarının kırıldığı camlarının kırıldığı insanların her yeri talan ettiği o felaket filmlerinin andıran şeylerle karşılaşacakmışız gibi bu distopik sahneleri anlatıyor insanlar birbirlerine. Bunlarla ilgili İnanılması çok zor çeşitli e, şeyler, e, mailler, e, paylaşımlar söz konusu oluyor. Sırf buna yönelik e, WhatsApp e, grupları kubilio ve insanlar birbirlerini e, korkularını e, besleyip duruyorlar. E, halbuki e, aslında burada e, korkulacak tek e, en önemli korkulacak şey korkunun kendisi gibi geliyor bana. Ee, koronadan daha fazla korkudan Korkmak gerekiyor Ve e, korku mu daha hızlı yayılıyor Korona mı daha hızlı yayılıyor cevabı, cevabı da aslında Korkunun çok daha hızlı Yayıldığı sanırım Şimdi e, e, aslında e, Peki bu korona var e, e, Korona neden ee, diğer korona, daha önce de vardı şimdiki bu korona virüsünün diğer korona virüslerinden ne nedir diye e, baktığımızda aslında e, çok basitçe şunları söyleyebiliriz. E, çoğunluk olduğu gibi e, uzak doğuda kaynaklandı ve Aralık 2019 yılında başladı bu e, salgın. Çıkışta Çin biliyorsunuz Huan kendinden çıktı Ve Oradan çıkmış olduğu için Adına da işte koronavirüs Diziz hastalığı 19 ismi verildi Şimdi ben Ve Çinliler çok ciddi bir önlem aldılar En kısa zamanda Çok katı önlemler aldılar Çok sayıda Ölüm gerçekleşti halde. Şu anda aslında neredeyse Çin'de ve e, Uzakdoğu'daki e, yayılım durmuş durumda ve e, daha çok Avrupa merkezli bir e, şey haline dönüştü bu. E, salgın haline dönüştü. E, neden daha çok korkuyoruz? E, sorusunun e, yanıtı. Sanırım e, diğer e, bundan önceki mesela işte bundan önceki en önemli e, salgın 2009 yılında e, 2002 yılında 2009 yıllarında olan e, MERS e, salgınları e, yani domuz gribi ve kuş gribi salgınları e, bu domuz grubu ve kuş gribi salgınları daha öldürücü olmasına rağmen e, uzak doğuda kalmış olması, uzak doğuda sınırlı kalmış olması e, ve e, batının yani dünyanın kendisinin dünyanın merkezi olarak gören e, batının e, çok fazla etkilenmemesi çok çok çok çok az etkilenmesi ve e, e, Salgın hastalıktan ölen insanların Çoğunlukla uzak doğu Esas olarak uzak doğu kaynaklı insanlar olmaları nedeniyle Bu çok da fazla Ön, ön, önemsenmedi dünya savaşları da biliyorsunuz eğer Avrupa'yı etkiliyorsa batı topraklarını etkiliyorsa dünya savaşı oluyor dünyanın bir sürü yerinde bir dünya savaşında e, ölen insanlar kadar insanlar ölüyor olduğunu, olmasına rağmen her gün insanlar ölüyor olmasına rağmen bu Avrupa'ya sıçamadığı zaman bir dünya savaşı haline dönüşmüyor bu batı hegemonyası korkunun da hegemonyasını korkunun da artmasının nasıl bir hegemonik bir tutum içinde olduğunu ya da bir karakter e, özelliği gösterdiğini bize e, gösteriyor. E, batı'da yoksa korkmamızı gerektirecek hiçbir şey yokmuş gibi. Halbuki e, alınan özellikle İtalya'da önlemlerin alınmaması nedeniyle İtalya'da çok ciddi ölümler gerçekleşti ve e, gerçekleşmeye de devam ediyor. Biraz düşüşe geçmiş olduğu ortaya çıksa bile Dünya Sağlık Örgütü verilerini bu sabah saat beşte yayınladıkları ee, şeyleri verilere baktığımızda ee, şu anda Avrupa'da Avrupa Çini tamamen geçmiş durumda İtalya'da 43.35 e, enfekte vaka var 3 bunun e, 3.405 ölüm gerçekleşmiş e, burada İran'da 18.407 İspanya'da 18.077 Almanya'da 15.320, Amerika Birleşik Devletleri'nde 14.250, İtalya'da 41.035 kişinin 3.405'i ölürken Almanya'da 15.220 enfekte vakalda yalnızca 20 ölüm gözüküyor. Yani şimdi bunu nasıl açıklayacağız Almanya'da neden bu kadar az ölüm var? Almanya galiba... Ee, alınan önlemleri Almanlar büyük bir disiplinle Almanca konuşulan ülkelerde büyük bir disiplinle uyulduğu için sanırım e, Bu şey gerçekleşiyor İtalya, e, Almanya'da İtalya kadar yaşlı bir ülke İtalya'da bu kadar çok fazla e, ölüm gözükmesinin yaşlı bir ülke olmuş olması e, Bunun dışında e, 300 İtalyan bilim insanının açıklam bir açıklaması vardı. 800 gün kadar geç kaldık önlem almakta e, Çinlilerin aldıkları önlemleri almakta diye. E, sanırım bu e, çok önemli oldu. E, ve e, şimdi e, bu kadar çok ölüm gerçekleştikten sonra İtalya'da e, insanlar çok ciddi bir şekilde korkunun yayılmasıyla e, birlikte e, bu önlemler abartılı bir şekilde daha fazla azınıyor. Ama e, İnsanların insanlarla temas etmesini engellemek ve insanları içeri kapatmak ne kadar ve kime e, ne fayda sağlıyor. Kapitalizmin e, koronavirüs üzerinden yaşadıklarını e, ve insanları yaşattıklarını anlatmak için aslında bu çok e, kıymetli bir örnek. E, ee, alt kesim sosyo kült ekonomik olarak alt kesimdeyseniz işçiyseniz garanti bir işiniz yoksa kenarda garanti bir paranız yoksa geçinecek bir paranız yoksa ve e, işte e, işyerlerinin evlerinizde kalın uyarılarına e, evde kalınacak uyarılarına uymak zorundaysanız şunu göz almak zorundasınız e, ma e, maaşınızı almamayı çünkü e, yalnızca Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde e, İnsanlar e, şeye zorlanıyor, e, maaşsız e, e, ücretsiz izne ayrılmaya zorlanıyor. Ücretsiz izne ayrılmaya zorlanan insanları devletin korumasını bekleriz elbette, değil mi? Eğer e, en önemli e, koruma araçlarından bir tanesi yöntemlerinden bir tanesi insanların evlerinden, özellikle enfekte olan insanların evlerinden çıkmamasıysa ee, bu insanların e, ödemeleri gereken, ay başlarında ödemeleri gereken kiraları, faturaları, yapmaları, alışveriş yaparken, yiyeceklerinin e, satın alırken ihtiyaçları olan paraları devletin bir şekilde karşılıyor olması gerekir. Ee, burada ım, e, kenarda parası olan ve evde e, iki hafta boyunca evde oturmaktan dolayı herhangi bir şekilde bir ekonomik sıkıntı yaşamayacak insanlar için bunun hiçbir önemi olmayabilir. Yalnızca bir can sıkıntısı ve korku e, sebebi olabilir evde olmak ama diğer insanlar için ay sonunda, kira, ay sonunda kirasını ödeyebilmek için alacağım maaşı düşünen insanlar her şeye rağmen e, hasta da olsalar enfekte de olsalar ee, i̇şe gitmek zorunda kalacaklar ve enfekte olan bu insanlar e, karantinaya alınmamak için gidip muayene olmayacaklar, test yaptırmayacaklar ve doğal olarak e, normal grip rövüsünden daha e, fazla e, bulaştırıcılığı olan e, korona e, COVID-19'u başkalarına bulaştıracaklar. Bir kişiye bir enfekte, e, koronayla enfekte insan minimum 2-2,5 iki, iki kişiye şey bulaştırıyor e, bu virüsü bulaştırıyor e, e, şimdi e, pandemi e, diyoruz e, e, şey diyoruz e, epidemi diyoruz bunlar ne anlama geliyor e, diğer salgınlardan e, koronavirüsün e, özellikle influenza ile yani görev virüsüyle e, arasındaki farkın ne olduğunu e, anlayabilmek için aslında bir Basit bir karşılaştırma yapmak ve e, basit istatistiki ve e, bilimsel araştırma metotlarının anlaşılır bir şekilde e, bir ifade onların yardımını alarak aslında korona virüsüyle, ee, yaşanan şeylerin influenza virüsüyle yaşanan e, salgından ve diğer e, salgınlardan neden çok çok çok çok büyük büyük farklılık göstermediğini ve e, bu e, korkunun niçin e, daha fazla olduğunu yanıtını e, ilk müzik e, parçamızı e, dinledikten sonra e, şey yapalım e, istiyorum ben. İlk müzik parçamız e, Pinhani'den e, Dön Bak Dünya'ya görüşürüz yalnız kaldıysan kalkıp pencereden bir bak güneş açmış mı yağmur düşmüş mü dön bak dünyaya herkes gitmişse Sakince arkana dön bir bak. Dostun kalmış mı, aşkın solmuş mu? Dön bak dünya, dön bak dünya. kaldıysan kalkıp pencereden bir bak güneş açmış mı yağmur düşmüş mü dön baktın ya I'm <laughs> the Yeah, uh -huh. Açık, Açık dergi. E, merhaba, tekrar birlikteyiz normalin sınırlarında. E, aslında e, böyle bir salgının bizi normalin sınırlarına m, zorladığı ve anormali e, yaşatmaya başladığı günlerdeyiz ve e, burada m, diğer salgınlardan bu e, salgının farkının ne olduğunu e, anlatmak e, anlatmanın zamanının geldiğini düşünüyorum ben. E, en önemli şey olarak şunu görüyorum. E, i̇ki bu an bugüne kadar olan e, salgınların tamamının neredeyse uzak doğuda sonunda kalması, ikincisi de e, sosyal medyanın bu kadar kuvvetli olduğu, insanların birbirlerine e, doğru ya da yanlış informasyonları yani bu kadar kolay iletebildikleri başka bir salgın zamanı olmamıştı. Yani aslında e, bir e, dünya sağlık örgütü çalışanın çok güzel ifade ettiği gibi bu bir e, pandemi değil infodemi e, diyor. Yani bir informasyon salgını altındayız. Bu informasyon salgını da e, çok doğal olarak aslında insanları birbirinden farklı şekilde etkiliyor. Nasıl ki e, bu pandemide e, enfekte olan insanların yalnızca belirli kısımları çok ciddi bir şekilde hastalanıyorsa e, bu infodemiden, bu informasyon salgınından da İnsanların bazıları çok az, bazıları çok fazla, bazıları çok ciddi krizler yaşayacak şekilde hastalanıyorlar. Şunu unutmamak gerekiyor. İnfluenza ile ikisini karşılaştırmak en doğrusu gibi. Şimdi bütün ölüm vakaları sayılarına baktığımızda hem tedavi edici ilacı olan hem de aşısının aşısı olan bir mikrobu virüsü. Her yıl 2 ila 5 milyon insanı enfekte ediyor ve bütün dünyada e, çocuklar, hamileler, e, erişkinler ve yaşlılar arasında e, tabii ki belli oranda belli e, kesimleri e, daha fazla etkilemek e, e, etkilemek üzere 650 bin kadar ölüme sebep oluyor. Şimdi böyle baktığımızda hiçbir zaman için bir pandeminin e, tamamen sonlanmadan aslında bize ne yaptığını ne yapacağını bilebilir şansımız yok. Ama şu anda Mart ayının ortalarına geldiğimiz hatta Mart ayının sonlarına yaklaştığımız bugünlerde toplam ölüm sayısı 10 bin olduğunu düşünürsek ilacı olan tedavi edici ilacı olan ve aşısı olan influenza'nın bile 650 bin ölüme sebep olduğu dünyada 10 bin sayısının aslında e, korkunun düzeyiyle eşit olmadığını e, Koreli olmadığını e, söylememize bize izin veriyor. Tabi ki eksponansiyel bir şekilde bu sayı çok artabilir ve başka bir şeyle karşılaşabiliriz. Buna bilebilme şansımız yok. E, zor zoraki ve yapay bir iyimserlikten bahsetmiyorum. İyimser olmamız gerektiğinden bahsetmiyorum. Ama kötümser e, e, olmanın da en kötü senaryoyu yazmanın da korkunun e, korkunun düzeyini bu kadar arttırmaması gerektiğini düşünüyorum e, Dünya Sağlık Örgütü'nün psikiyatri bölümünün e, insanlara tavsiye ettiği e, bugünlerde nasıl e, kendimizi bu infodemiden <gülüyor> koruyacağımız ve korkumuzu nasıl azaltabileceğimizle ilgili çok basit e, şeyleri var e, önerileri var <gülüyor> Şimdi bir kere e, tabii ki hepimiz bu ne oluyor, ne bittiğiyle ilgili olarak ciddi bir e, bilgi ihtiyacını duyuyoruz çünkü e, neyin ne olduğu, nasıl gelişeceği belli değil ve biz ne yapmalıyız, e, ne yapacağımız, ne yapacağımız konusunda alacağımız önlemler aslında oldukça basit önlemler ve aslında çok temel önlemler mesela ellerimizi düzenli yıkanması. Ee, i̇çinde alkol oranının yüksek olduğu mendillerin kullanılması Ya da sabunlu suyla yıkamamızı e, öneriyor e, Düzenli aralıklarla Ama bu e, ellerimizde yaralar açılacak Dermatikler oluşacak kadar e, Yoğun bir ve sık bir yıkamaya Sebep olmaması gerekiyor bu durumu e, insanların birbirlerine bir metrelik bir mesafede bulunma, bulunmaları gerekiyor Çünkü konuşurken ya da o sırada bir şekilde hapşurmuşsa çıkacak olan e, e, şeylerin e, mikrobun etrafa dağılması. O birimetrelik mesafede bizi koruyabilecek bir mesafe. Damlacıklardan bizi koruyabilecek mesafe. Ellerimizi, e, etlerimizi gözlerimize, burnumuza ve ağzımıza değdirmekten kaçınmamız e, çok önemli. E, Hapşururken dikkatli hapşurmamız e, karşımızdakine doğru hapşurmamız bir e, tek kullanımlık bir mendile ya da o mendileye ulaşamıyorsak bir şeyimizin içine hak şuvamız. Bunlar aslında hepimizin çok net olarak bildiği e, ve e, Dünya Sağlık Örgütü'nde bize önerdiği şeyler. Peki bütün bu eve kapanmalar sırasında evde kalacaksak ya da zorunlu alerji dışında dışarı çıkmadığımız zamanlarda bu e, e, ne yapacağız? Bir homosapiens hiçbir şey yapmadığı bir durumda, hiçbir şey yapmadan öyle durduğu bir durumda. E, kaygılı bir canlı tür olduğu için çok da olarak geçmişteki kötü şeylere o anki kötü olasılıklara ve geleceğin ne kadar korkunç olacağına odaklanır. Bu yüzden aslında e, insanların belirli, devamlı belli uğraşlar olmasına e, biz e, psikiyatrik ve psikolojik sıkıntılar olan insanlara ve onların hoşlarına gidecek, onlara kendilerine iyi gelecek meşgalelerle, uğraşlarla e, ee, zamanlarını ve günlerini geçirmelerini öneririz. Bu aynen e, bu durumda da e, geçerli. İşte Dünya Sağlık Örgütü diyor ki tabii ki Dünya Sağlık Örgütü dünyanın her yerinde e, herkesin herhalde bir küvet olduğunu e, varsayıyor onu bilemiyorum ama güzel uzun bir banyo yapmaktan e, bu olanaklara sahipse insanlar e, bir e, kitap okumaktan, kitap okumayı seviyorsa, bir film izlemekten Yaşlılarımızı e, daha çok hastalanma olasılığı olan koronanın e, en çok e, ölümcül e, etki göstereceği yaşlı insanları 65-70 yaş üzerindeki insanlara bulaştırmamamız için onlarla direkt temastan kaçınmamızı ama onlarla iletişimimizi kesmememizi, telefonla, reis hangarla onlarla konuşmamızı, arkadaşlarımızla sohbetler etmemizi, ee, güzel yemekler hazırlamamızı ve yaptığımız sohbetler sırasında da yalnızca korona edeyim, başka şeyleri konuşmamızı, okuduklarımızı, dinlediklerimizi, müziği, müziği seyrettiğimiz filmleri konuşmamızı. Yani e, gündelik hayatımızı e, e, korku nesnesinden e, bize iyi gelecek olan haz nesnelerine kaydırarak bir miktar bu korkunun miktarın azalmasını sağlamamızı önereviyor ve e, şunu da unutmamak gerekiyor bir not da olarak şunu bilmemiz gerekiyor evet e, korona virüs tehlikesi var ama benim bizim yaşadığımız korku gerçekten korona virüsün bize yapma olasılığı olan e, yapma olasılığı olan başımıza getireceği şeylerle e, uyumlu değil korkumuz e, tehlike iki birimse bizim korkumuz beş birim ve bu yalnız, bu gerçekliğe uymuyor. Başımıza tabii ki bir şey gelebilir ama başımıza e, gelecek olan şeyden, gelme olasılığı olan şeyden korkumuz. Gerçekte var olan tehlikeden çok daha büyük. Devamlı bunu hatırlamakta e, fayda var diye e, düşünüyorum. Şimdi e, e, şeye baktığımızda e, koronavirüsün yayılmasına baktığımızda çok daha fazla e, yayıldığı e, iddia ediliyor. Çok daha hızlı yayıldığı iddia ediliyor. Ve bu konuda aslında e, emin değiliz. Yani eee influenza'dan diğer şeylerden daha mı tehlikeli yoksa e, onlar kadar mı tehlikeli ya da daha mı az tehlikeli meselesini gerçekten bu mesele şey bittikten sonra pandemi bittikten sonra anlayacağız. Şimdi karşılaştırmalar yapılıyor dedi ki işte influanzada bin insandan bir tane söylüyor ama işte koronavirüsünde yüz koronavirüs insandan ikisi üçü dördü beşi yedisi ölüyor şimdi bir kere burada bir karşılaştırma yanlışı var çünkü koronavirüsünde basit grip belirüsü gösteren insanlara test yapılmıyor Test yapılan insanlar solunum yetmezliği, solunum yetmezliği de özür dilerim solunum yetmezliği değil solunum güçlüğü çeken insanlara çoğunlukta test yapılıyor ve solunum güçlüğü çeken insanlarda da e, koronavirüsü ve koronavirüsünden çok olumsuz hatta ölüme gidecek kadar olumsuz bir şekilde etkilenme olasılıkları e, çok daha fazla bu sebeple koronavirüsünde pozitif çıkan insanlardaki ölüm oranının yüksekliğiyle influenzadan ölüm anın yüksekliği arasındaki fark iki birbirine benzemesin kıyaslanması ve karşılaştırılması nedeniyle aslında çok doğru bir şey çok doğru bir karşılaştırma değil yani yanlış şeyleri birbiriyle karşılaştırıyoruz ee, o yüzden e, korona virüsün daha tehlikeli olduğunu e, iddia etmeden önce e, e, Pandeminin bitmesini beklemek durumundayız. Ama bu biraz evvel bahsediğimiz basit önlemlerin uygulanmamasını ve dikkatli olmamızı e, engelleyecek bir şey değil. Mutlaka e, şey yapmak zorundayız. Dikkatli olmak zorundayız ve e, koronavirüsünden e, koronavirüsün üzerine doğru koşmamızı gerektiren bir şey yok. Ama koronavirüsünden e, yalımıza ya da gece kondumuzda saklanarak kurtulamayız galiba. Ee, Koronavirüsü e, kapitalizmin e, aslında ne kadar kırılgan olduğunu, dünyanın e, başka türlü dizayn edilebilmesi için e, çok ufak müdahalelerin de yeterli olduğunu e, insanlara gösterdi. En varım göstermiştir. E, ben koronavirüsünün bu salgının bizlere ne gibi... E, e, olanaklar açabileceğini, hayatımızı nasıl değiştirebileceğimizi, nasıl farklı bir şey, yaşam sürebileceğimizle ilgili e, e, düşüncelerimi, e, gerçekçi ama olumlu olan düşüncelerimi söylemeden evvel bir e, şarkıya daha e, girmek istiyorum. E, bir şarkı daha e, dinlemek istiyorum sizlerle birlikte. E, Teoman'ın e, çok sevdiğim şarkılarından bir tanesi bugün. Evet dinliyoruz. Sözlükler kusuyorum, cümleler kuramaz kendim bugün Denize döktüm kendimi ucuza gitmeyeyim diye Bugün sayıraldım rollerimden mutluyum çünkü artık yok. Bugün Boğulurdum her sağanakta Yüzmeyi öğrenmişim sanki bugün Hayat Koyu bir balgam, sert bir pornoydu dün bir tuzağa kaptırmıştım kendimi ama emeğinin tanrı var bugün Bugün Bugün Evimi yaktım, kitapları attım, yıkandım, temizim artık bugün Dön gidim çok, çok pu yaptım üllüüm Çlet gibi bugün Si dostlarım dedim Öseü Sezar bugün olurdum Mersen Uzağa kaptırmıştım kere Kaygının korkudan farkın belirli somut bir objeye duruma yönelik olmaması yani e, olabilme olasılığı olan ama aslında o sırada e, gerçekten tehlike olarak var olmayan şeylerden duyulan e, endişeye biz anksiyete ediyoruz. Yani işte işimi kaybedebilirim, e, hastalanabilirim, çocuklarıma bir şey olabilir e, İflas edebilirim, karımı kaybedebilirim, sevdiklerimi kaybedebilirim, trafik kazası olabilir gibi olma olasılığı olan ama somut bir korku olmayan şeyler ve bütün bunlarla yaşayan insanlar bu aslında hayatın belirsizliğin getirdiği o büyük belirsizliğin hayatımıza takim olamamanın var, hayatımızın direksiyonunda olmadığımız hissiyatını bir şekilde e, yansıması bir yerlere projekte edilmesi bu kaygının sebebi ve bu kaygı doğal olarak yalnızca kendimizi bizi etkilemiyor aynı zamanda e, etrafımızdaki bütün insanları da çok fazla sıkıntıya sokan bir e, durum e, ve bir süre sonra biz artık o insanları sevdiğimiz insanları yıldırmış oluyoruz bu korkumuzla bu endişemizle e, ve onlar bizi artık dinlemek dahi e, istemeyebiliyorlar oysa <gülüyor> bu kaygıdan biz çok fazla muzdarip oluyoruz ve aslında bir süre sonra bu kaygıdan utanmaya da başlıyoruz böyle bir şey kaygıya sahip olmaktan ama bu kaygıyla başa çıkabilmemiz de mümkün oluyor. korona virüsü bize çok önemli bir e, destek sağladı hele böyle korkular kaygıları olan insanlara çok somut bir korku e, nesnemiz var artık korkmamızı gerektirecek bir neden var e, korona virüsüyle virüsü biz virüsüyle enfekte olabiliriz ee, en sevdiğimiz insanlara bir şey ulaştırabiliriz çok ağır hastalanabiliriz ölebiliriz. Bu bizim e, korkumuzun somut bir nesnesi e, olmasına e, olmasını sağladı ve korkumuzdan utanmadan bu korkuyu yaşayabilmemize sebep oldu. Böyle enteresan bir etkisi de var e, kesinlikle şeyin e, korkunun bu e, korona e, virüsünün bu da e, ee, şu, şu anda insanlar e, diğer saydığım şeylerden çok daha fazla koronadan etkilenmekten korkuyorlar. Ee, bir sürü kaygı aslında insanların e, hayatını zindan eden bir sürü kaygı e, şu anda gündemimizde değil. Onun yerine yalnızca koronayla e, koronadan enfekte olmak ve Başımıza bir şeyler gelmesi. Şimdi bu bir virüsü psikolojisini nasıl yenerizin dışında toplumsal boyutta biraz düşünürsek bu bize nasıl bir fayda sağlayabilir? Ee, önümüzde iyimser e, bir tablo ile bile bakmış olsak minimum 2-3 aylık yoğun bir e, şey e, olacak. E, toplumsal olarak kendimizi izole ettiğimiz insanların birbirlerinden biraz çekindikleri birbirlerine bir şey bulaştırmaktan ziyade başkalarından bir şeyler e, başkalarından bir şey, bir şey kapacağız bir koku kapacağız ve hastalanacağız korkusu var ve ilk başta bu e, belli bir süre e, şu anda olduğu gibi oldukça bireysel bir korku durumdan ben bunun yavaş yavaş değişebileceğini bir ve düşünce sistemimizde çok önemli bir değişiklik yaratabileceğini de e, düşünüyorum değil mi bu e, değişiklik Örneğin bu şey çok önemli yani bizler ee, çocuklarımıza e, çocuklarımıza asomotomatik yani hiçbir biletli göstermeden hastalıkları geçirecek. İlişkinlerin e, eğer bir önceden e, varvulanan hastalıkları yoksa yani ağır kalp damar hastalıkları ya da e, diabetes mevcutlu şeker hastalıkları yoksa, immun sistemi bozuk e, insanlar değillerse, kanser maalesef aktif tida kanser hastaları değillerse, kemoterapi görmüyorlarsa, ee, insanların etkili olan insanların yüzde sekseni ya çok hafif geçirecek ya da fark etmeyecek bile e, bu grubu yüzde on bir işi ise e, ciddi bir hastalık belirtisi gösterecek ve bunların da yanıları çok çok çok çok kısmı e, maalesef ölümle e, karşılaşacak. En fazla etkilenenlerin yaşlılar olduğunu düşünürsek yani İtalya'daki ölüm oranı yüzde yani ölüm oranı e, ölümle karşılaşan insanların ee, yaş ortalaması 79. Ee, bu durumda bizim aslında komşularımız olan ya da akabalarımız olan yaşlılara e, yardım etmemiz için yardım etmemizi bir alışkanlık haline getirmemiz için bir fırsat diye düşünüyorum ee, kimin yaşlı bir komşusu varsa kimin yaşlı akabaları varsa onların alışverişlerini yapmak onların e, dışarıda e, çok zaman geçirmelerini engelleyecek şekilde onlara destek olmak Onlarla telefonla konuşarak onların morallerini düzeltmek, yanlış ve stres kaynaklı doğru olmayan bilgilere ve kaygılara sahiplerse bunları düzeltmek ve kendimizi bu konuda işe yarayan insanlar olarak hissetmemiz bizim de koronavirüsün yarattığı korkuyla baş etmemizi sağlayacak çok önemli bir e, yöntem diye düşünüyorum. Alfred Adler'in, e, bireysel psikolojistin kurucusu Alfred Adler'in e, Yeman Şafsı Gülfü'lü olarak adlandırdığı topluluk duygusu dediği ve bir insanın kendisini fa e, yararlı, faydalı, e, hayata anlamlı bir şekilde yeşer hissetmelerini sağlayan en önemli şeyin e, başka insanlar içinde bulunduğumuz topluluktaki yardıma ihtiyaç duyan insanlara yardım etmemiz olduğunu e, söyler ve bizi psikolojik sıkıntılardan koruyan en önemli şeyin de bu olduğunu e, e, ifade eder. Koronavirüs bize böyle bir olanak sağlamalı sağlayabilir diye düşünüyorum. Daha erdemli ve daha değer odaklı bir hayat yaşayabilmek, bireysel kendi bireysel kaygılarımızdan e, bireysel e, haz odaklı isteklerimizden e, uzaklaşıp e, kendi hayatımızı daha anlamlı nasıl yaşayacağımızla ilgili bize e, belli bir olanak sağlama düşünce Kendi üzerimize düşünce öğretmemizi Kendimiz hakkında kendi hayatımız hakkında Şimdiye kadar nasıl yaşadığımız hakkında Belirli kanaatler geliştirmemiz Ve hayatımızın bundan sonrasını Nasıl yaşayacağımız Nasıl yaşarsak anlamlı Değer odaklı ve derden üzerine kurulu bir hayat Yaşayacağımızı e, Tespit edebilmemiz olan anı sağlayacağını Düşünüyorum Umarım e, koronavirüsü Bizi Eee bizim balık hafızalı insan türünü bu balık hafızalı bir insan tür olmaktan çıkartıp nasıl bir hayat yaşayacağı konusunda başka insanlara zarar vererek başka insanları insanların insanlara kendi menfaatimiz doğrultusunda kötülük yapmaktan imtina ederek yardımlaşarak Destek, birbirimize destek olarak bir dayanışma içinde bir topluluk olabilme konusunda bize bir farkındalık kazandırırsa bu koronavirüsünde ölenler, bu koronavirüsünde yakalanıp büyük hastalık çekenler, ağır hastalık çekenler bizi toplum olarak, bizi insanlık olarak, dünya üzerindeki dünya vatandaşları olarak bir miktar değiştirecektir. Şimdi bazen de ben... E, bu kadar çok konuşmanın çok da gerekli olmadığını e, düşünüyorum. E, yaşamak ve kendi üzerimize düşünmemiz e, gerektiğini düşünüyorum. E, bir şarkıyla bu akşam sefede veda, veda edeceğim. E, bir sonraki konuşmamızda, Bülent, e, programımızda Bülent Usta ile birlikte belki de umut üzerine e, konuşabiliriz. Umarım e, böyle bir fırsatımız olur. E, Dolunay Obruk'tan e, Susmak Bazen şarkısıyla. Ve veda etmek istiyorum. İyi akşamlar, iyi hafta sonları. Ama susmak bazen ne kadar Normalin Sınırları Klinik Felsefe Sohbetleri Hazırlayan ve sunanlar Alper Hasanoğlu ve Bülent Usta